Kastamonu'da sık sık gittiği yerlerden birisi de Hacı İbrahim Dağı'ydı. Gün içinde çalışmalarını ve ibadetini yaptıktan sonra akşama doğru eve dönmek üzereyken kuru odun parçalarını toplar yanında getirirdi. Bu odunları fırıncıya verir ve karşılığından ekmek alırdı. Yine bir gün. Akşamın alaca karanlığında Kucağında odunlarla şehre dönmüştü. Her zaman ekmek aldığı fırına geldi. Kardeşim bu odunları al, bana bir ekmek ver dedi. Fırıncı çok sık tekrarlanan bu durumdan dolayı mahcup oluyordu. Hocam dedi, neden bu kadar zahmet ediyorsunuz? Biz ve fırınımız sizin emrinizdeyiz. Siz kabul edin, değil odun mukabilinde ekmek. Size canımızı veririz. Betü zaman fırıncı eliyle susturdu. Hayır kardeşim hayır. Allah sizden razı olsun. Ben ancak bu odunların karşılığında ekmek alırım. Sizin bana hakkınız geçmesin. Fırıncı peki hocam dedi ve sıcak bir somun ekmeğini bezden dikilmiş çantasına koydu. Betü zaman. Allah kazancınızı bereketli etsin kardeşim dedi ve evinin yolunu tuttu.